Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Şiravun'un imanı neden kabul edilmedi? Şiravun da sonunda iman eder gibi oldu. Ama imanı kabul edilmedi. Kendisi kafir olarak arde gitti tabi. Allah-u Teala Şiravuna Musa Aleyhisselam'ı gönderdi. Musa Aleyhisselam azetleri Ull-Azim peygamberlerden. Peygamberlerin birinci dereceleri, Nebiler. Bu Nebilere özel kitap verilmez. Bunlara ayrı şirat verilmez. Nebi olan peygamberler, Önceki Resul olan peygamberin, kitabına, şiratına bağlı oluyorlar. Bunların bir üstünü var peygamberlikte. Bunlara da Resul deniyor. Ki çoğu Resul gelir bunların da. Resul olan peygamberlere onlara çoğuna kitap verilir veya onlara başka bir şirat verilir. Bunların üstüne bir grup vardır peygamberlerden. Bunlara da Ulul Azim peygamberler deniyor bunlara da. İşte Musa Aleyhisselam Hazretleri de onlardan biridir. Bir dönemdeki inkarcılık yani küfür, şirk ne kadar kuvvetliyse onlara o derece büyük peygamber gönderilmiştir. Hazreti Musa Aleyhisselam zaten doğuşu da mucize ile oldu. Şuraun Firavun şu anlamına geliyor. Nasıl Osmanlılar'da padişah derlerdi devletin başına. İranlar'da şah derlerdi. Hristiyanlar kral derler. O günkü Mısır devleti de başındakilerine Firavun derlerdi. Musa Aleyhisselam'ın doğanmadan önceki o Firavun ki ikinci Ramses olduğu ihtimalle çok kuvvetli. Bu bir rüya görüyor. Rüyasında Beni İsrail çıkan bir kişinin kendisinin tahtını yıktığını saladığını görüyor bu. O büyük ki tabi Cimrihan Ağabeyi topluyor. E açık rüya. Bunu yorumluyorlar. Beni sahilden doğacak bir çocuk senin tahtını yıkacak deyince o gün için Firaun Mısır'da tek adam, tam diktatör gibi hassadı, kesti kestik. Ben bunu önerim diye. Nasıl önleyecek? Ne kadar çocuk doğarsa öldürülmesine karar veriyorlar. Sonra kızlar bırakılıyor, erkekler öldürülüyor. Bakıyorlar yine olmuyor. ne olmuyor? Çünkü Firaun komi. Ki onlara o zamanlar kıptılar denildiği kadar denildi onlara, onların her biri ağa paşa, binasalı kavmaların hizmetleri, köleleri, işçileri, hiç çalışacak e, insan bulamayacaklar. Tabii Allah Teala bir şey dilemişse mevlam kul ne kadar önlem alsa da takdir tabii bozulmuyor. Şiravan tabii mecbur kaldı. ...geni atmaya mecbur kaldı. Yalnız şöyle bir karar verdiler. Bir yıl içinde duvar erkekler öldürülecek... ...öbür yılda doğanlar... ...öldürülmeyecekler. Havun Aleyhisselam... öldürmeyen yılda doğdu. Ertesi yıl Musa Aleyhisselam... ...doğdu... ...öldürülen yılda. Tabi bu konuya fazla girmeyeceğim... Asıl konu şahane iman etme meselesi olduğu için Allah'ın takdirinde ne varsa tamamen aynen tabi bu kar gelir. Rabbim İhamet annesine Musa Aleyhisselam'ın onu bir sandığa koy, dinli bırak, onu sevmese teslim et, tevekkül et diye. ilham. İlham nedir? kalbini duyar muhteremdir. İlham öyle bir doğuş moğuş değil. İlham kalbe açıkça bu bildirilir, kalbini duyar, kalbine inanır. Yani kalpte bir yakın deniyor, hasıl eder. İlham budur. Hades <Gülüyor> Musa Aleyhisselatü annesi ilham alınca sandaki yaptırdı. Oğlu Aslı Musa'yı ki daha birkaç günü içerisine koydu. Gece dinlerine bıraktı. E bir anne yüre tabi ya. gecenin karanlığında o yavrusunu suya bırakması ne olacağı bilmeyen bir şey karanlıklarda. Allah tevekkül etti. Bıraktı. Kızı vardı yetişkince. Ona tembiydi. Kızım sen Pek kendini belli etmeden uzaktan bunu bir takip edip göze bakayım. Bakalım ne olacak sandık. E Rabbim öyle dilemiyor. O an için, o gün için tek bir güvenli yer var Mısır'da. Şu an, sarayı. Başka kim olsa olsun güvenli yer değil, tehlikeli. ...hem bütün aile öldürülüyor bir şey bulunursa, haber vermedi diye. Rabbim o gece şiravunun gönlüne bir sıkıntı verdi. O şiravun ki, e, haşa Rabbinizim diyen şiravun, sıkıldı gece. Daraldı, bunalama girdi, patlayacak. Sayanda duramıyor. Çok şey işi Hazreti Asiye vardı, haset diyorum ona... Çünkü o çok büyük bakım verdi sonradan kendisi. Dedi ki Asiye, onu çok severdi. İşine bir sıkıntı var. Çok daraldın dedi. Saray beni sıkıyor, Bahçe çıkalım. Sabah güneş şöyle doğmak üzere. Alacak karanlık. Bahçe çıkıyorlar, şiravın sarayı da nilerinin kenarındaydı hemen. Bahçede etrafında gayet güzel çiçekleri, ağaçları, şunları, bunları, kuş sesleri tabahtan akarışa bakarıyken şuran biraz açılır gibi oldu. Bu arada suya, dinlerine baktılar. Su üzerine bir cisim var ama büyük bir cisim şöyle hafif batıp çıkıp geliyor onlara doğru geliyor. Daha güneş doğmamış Allah karnık e Firavun tabi mala ihtiyacı yok ama o anda dikkatini çekti o. Hem sıkıntısı gitti o suya bakarken. Dedi ki eşine has Asiye Asiye bu malsa benim dedi şimdi. Bir aile şakalaşıyor birbirleriyle. Asiye bu malsa benim. Asiye de gülümsedi. Peki ya cansa benim olsun mu? E, Cansa senin olsun. O da can olur mu? Hiç, yani diri can olur mu? Su üzerinde orada almaz tabi dedi. Cansa senin olsun dedi ona. Bu cisim yani sandık yavaş yavaş yavaş yavaş kaderin böyle e, cilvesi olarak kıyı oraya vurdu. Öndene geldi. Kıyıda durdu. Bunlar kıyıya geçiler. Bak böyle bir sandık kapalı ağaçların kapağını, içinde bir çocuk, e, küçük parmağını ağzına koymuş, emiyor. Ona süz geliyor suyunun ağzına. Hazreti Asiye, Firavun hanımı, Hazreti Musa'yı bu şey görür görmez, onu gönlü sevdi. Rabbin sevdirdi. Neden? Onun da gönlü temiz olduğu için. Hemen bir ünsiyet, bir bağlantı kuruldu arada. Ama Firavun dedi ki, Asiye dedi. Mutlaka benim sayıdan bir kadın bunu doğurmuştur. Bize haber vermedi. Bunu buraya bırakmıştır. Ve bunu öldüreceğim diye kılıcını çekti. Asiye tuttu elinden bak sen bir hükümdarsın. Haşa şu kadar büyüsün şöylesin böylesin. Önce onu öldü. E sen bana bir verdin sözün var ama cansa benim de bu. bu bana ait bu şimdi buna öldürmezsen. İlk müddet de sözüme çiğneyemedi. Allah'ın takdiri pek öyle olsa bakam dedi. Hazreti Asiye aldı santan onu. Kucağına aldı. Has Musa Aleyhisselam ablası da bunu karşısında izledi, gördü bunları. Baktı, kardeşini aldı kucaklarına seve seve götürüyor Asiye validemiz. Koş eve gitti. Anneciğim müjde üzülme sakın. Annesi yavrusu Musa'yı sayısı bırakmış ama artık kalbi hokluyormuş kısa sen kalbi duracak kalbi. Kalbi tek de hokluyormuş. Acaba ne oldu? Heyecanlı sıkıntıymış? Kızı buna müjdeyi verince sevindi. Kızım yine git dolaşıp o civarda bakalım. Gene bana bir haber getirsin yavrundan. Kız gitti baktı ki bu defa Fion etrafa haber göndermiş. Süt anne aranıyor. Sütü olan kadına gelecekler. Kimin sütünü emerse o kadının sarayda özel dairede kalacak. Özel firavunun misafiri konu olacak. O dönem tabii kime var sütü olanlar, kadınlar gerek firanın kendi kabilesinden, gerek başkalarından kadına kuyruğuna girmek hücum etmişler kadınlar. O yüksek makam vermek için. Saraya girmek için. Ama Allah'ın tabiri abi, Mevla Allah'ın dilediği oluyor. oluyor. Asya oturmuş. Öyle bir salondaymış ki oturuyor salon. İnsanlar insana insanın gözü kamışırmış orada. O kadar görkemli, şahşalı bir salonmuş. Gelen kadına al bakalım bunu emzir diyor. Alıyor kadınlar çocuğu götürüyorlar memesine Almıyor ama hiç Almıyor hiç ama. Almıyor, almıyor. O kadar uğraşıyorlar, almıyor. Sen bırak, başta gelsin bakalım. Sen öbürü gelsin, öbürü gelsin. Bu arada, Hasan Mustafa'nın ablası gidiyor annesine. Aynı durun böyle böyle. Sütühanede arıyorlar. Karayişem'in emmemiş kimsenin emmemiş sütünü. Hemen annesi koksa geldi. Tabii geri kalmış o. Artık bekledik sonra geldi. İçeriye girdi. Dedi ki Asiye, Hazreti bir de sen dene bakayım. Kimsiz almıyor bu. Kucana aldığı gibi hafif ağlıyormuş hemen sustu Hazreti Musa Aleyhisselam. Göğüsünün verdi. Hem yapıştı emmeye başladı. Ana oğul Mevla bile kavuşturdu bunları. <gülüyor> hem de en güvenirli bir yerde kimseyle karışamazsın. Hazreti Asiye çok bundan memnun oldu. Ona özel daire tahsis etti. Özel hizmetçileri emrinde hiçbir iş yapmayacak. Yani çocuğa bakacak. Ha. Musa Aleyhisselam orada büyüdü. Genç oldu. Sonra bir olay oldu. Tabii çok uzun konu olduğu için tahta meseleyi. Mısır'dan kaçma zorunluluğunda kaldığı Hazreti Musa Aleyhisselam Medine gitti. Medine şu an Ürdün tarafında kalıyor. Fatih-i Musa'nın peygamber değil, yalnız ne kadar peygamber gelmişse her peygamberin gençliğe de çocukluğu da insan üstü olur mu denerler? denen bir hal vardır. Evliyan üzerinde, yani kerametin fevkinde, mucize ile arasında bir makam vardır. Her peygamber çocukluğunda da gençliğinde de evliya üzerinde bir makamda olduğundan her peygamberin gençliği de çok ama çok temiz geçer. Hatta şu da temas değil inşallah bundan bağlantı olarak, Hz. Musa Aleyhisselam cebinde hiç para yokmuş, çıkarken muslandan kaçarken. para yokmuş benimde. Yalma hiç yeşmeş şey alamamış. Ancak canı kutumak için çıkıyor oradan. uzun yolculuk yapıyor, çölleri aşıyor, işte yolda biraz su içiyor, bazı ağaç yapraklarını alıyor, onları çiğniyormuş, onları yutmaya çalışıyor. Bu şekilde ikinden sonra akşama doğru Medyen'in hayamadan su aldığı suladığı bir yere kuy başına gelmiş. Bakayım Musa Aleyhisselam. Bir de kuyu var. Çobanlar, her çobanlar sürü sürü koyunlarına getirmişler. Kovayla su çekip suluyorlar. İkide kız var, ayrı bir kenarda. Kızların bir koyun sürüsü var. Ama kızlar en geride bekliyorlar. Musa selam şöyle bir sıra bekleyen çoban sürüsüne bakıyor. Güneşe bakıyor. E güneş yavaşça kavuşacak. Akşam olacak, karanlık olacak. Kızlar karanlığında gece burada kalacaklar. Ancak ondan sıra değecek. Tabi yabancısı kimse karışamıyor arada. Kalktı, kızların yanına gitti. Siz niye bekliyorsunuz burada? Bak, güneş batmak üzere batacak. Geç kalacaksınız burada. Dediler ki, bizim babamız çok yaşlı, bir fani. E Gözler görmüyor. Oğlu falan yok. Biz buraya koyunları getiriyoruz. Ama çobanlar bize sıra vermiyorlar kız olduğumuz eşi Biz yerde bekliyoruz. En son bize sıra geliyor. Biz böyle geç kalıyoruz. Peki burada başka bir kuyu yok mu? Burada bu kuyudan başka bir kuyu daha vardı ama üzerine dağdan büyük bir kaya yuvarında düştü. Onu kimse açamadı o kuyu. Kayayı kaldıramadılar. Orası kapalı. Nerede o kuyu? İşte karşıki kuyu. Kusura aleyhisselam gitti o kuyuya, kayanın başına gitti. Kendi çok güçlüymüş, yani kuvvetiymüş ise de. Allah'ın izniyle uğraştı. O kayayı tek başına yuvarladı. Kuyun açtı. Kızını çağırdı. kız hemen o kuyunun başına geldiler. Buna kovayı verdiler. O acara acar kovalar çekti. bunların suladı, gönderdi bunları. Yine kendine geldi, bir ağacın oturdu. Ama ağaçlıktan çok ama bitkilmiş kendisi o kadar uğraştığı halde de, bitkinmiş kendisi de. Kızı eve erken döndüler bu akşam. Babaları da, peygamber de Şahib aleyhisselam, kavmi baklayarak oldu, yaşlığında oraya çekilmiştidur. Babaları da sorduk, kızım erken geldiniz bu akşam, bugün geldiniz, ne oldu halde böyle? Baba, bir yabancı bir genç. Medine gelmiş boş oturuyordu. İşte anlatıldığı durum böyle böyle oldu. Bunları suladı. Erken geldik. Diyor ki babaları Şeyh Balaşelam, kızım gidin biriniz de onu çağırın buraya. Madem yabancıdır burada, yatışacak yere yiyecek bir şey yoktur. Hem madem seyilik etmiş, hemen vermeye karşı ücretini vereyim, hem sahibi olsun. Kızım biri geldi. Kızı hayalıymış hafı kıza. Utanayak kız geldi, ee, babam sana selam söyledi, babam seni evine davet diye bu akşam. Peki dedi kıza, tabi Musa bilmiyor, gidecekler beraberce, hava da hafif esiyormuş. Kız ayağında şal varmış ama şal var da olsa esince, kızın tabi bir bedeni dışarıdan belli olacak durumdaymış. İmuz Aleyhisselam kıza sen arkamdan gel. Arkamdan gel benim. Ee, sağa döneceksen sen sağ tarafa bir taş at. Hiç bana konuşma dedi. Nereye doğru diyorsak bir şey demedi. Dedi, böyle. Arkamdan sen gel dedi kıza. Kıza arkaya çekildi. Arkadan takip edilir kendisini. Eğer dönme gelirse sağa sola bir taş atıyor o tarafa. O tarafa dönüyor. Eve geldiler. Şuhayb Aleyhisselam peygamber tabi Musa Aleyhisselam'ı bildi o. Peygamber bildi o. Kendisi tanıdığı bildi. Ama Musa Aleyhisselam bilemiyor tabi onu. Kız durumu anlattı babasına. Babacığım genç böyle yaptı yolda dedi. Onun hayası, iffeti, namı, ahlakını da methedince baktık ki Şuhayb Aleyhisselam gönlü var. Kızlarının onda gönlü var. Dedi ki Musa Aleyhisselam'a ya Musa kızı birini sana vereceğim ben dedi. Bu şekilde yanında sekiz sene kalacak ama. O şahdaydı böyle. O da kabul etti ve kızın birini aldı. Orada evlendiler. Sekiz sene doldu. <gülüyor> Musa da peygamber değil ama çok haller zuhur ediyor kendisine. İnsan halleri kendisine ediyor. Dedi ki, şöyle başlayan gelen kayınpederi o artı dönmek istedi Mısır'a tekrar. Dedi ki, ''Ya Musa, bak öyleyse Mısır'ı ama malı mümkün yok.'' dedi, ''Bir şeyin yok.'' ''Bir sene daha yanımda kal, bu sene dişi doğan kuzlar sen olsun.'' dedi. ''Olur mu? Pek kalayım.'' dedi. Bir sene daha kaldı, tabağında çolukçuk oldu kendisinin. O sebep kuzlar dişi doğurdu. Bir sene daha kaldı dedi. Erkekler o olsun diye onlar da verdi. Mısır Aleyhisselam'ın da büyük sürüsü oldu kendisinin de. On sene tamamlanınca hanımını, işçilerini aldı. Birkaç yardım çabanları da vardı. Koyunları aldığı aradan. Tabi yeğen yürüyerek oradan Mısır'a gidiyor. Annesini bir an görmek istiyor. Her bir an tanınmaz ayeti kendisi. Yolda giderken Mevsim kışmış. Çöllerde günümüz çok sıcak olduğu kadar gece de tam soğuk olur. Çöl soğuklar meşhurdur azıcım hatımız. Yani günümüz yakar ve üşütür çöl insanı. O gece mevsimde kışmış. Havada kapalıymış. Ne yıldız var ne aileşi var ne bir şey var. Tabodende o yol da yok. Özel yol yok. Asaması da yok. Gece karanlığında yolu kaybediyorlar, yolu bulamıyorlar. Yıldız olsa, yıldızdan bulacaklar, Yıldız yokmuş akşam. Koyunları dağılıyor karanlıkta. Artık koyunları göremiyorlar karanlıkta, koyunlar sağsa sağa dağılıyor koyunlar. Durbekler üşüyorlar, çok hava soğukmuş. Orada bir imtan daha çıkıyor Musa Aleyhisselam'a diyor ki hanımı Musa. Hanım hamileymiş, hem de yakılmış doğumada. Musa benimce sancım başladı Musa. Hem sis sancım vuruyor, doğum yaklaşı benim. Musa sence bunu aldı artık. Soğuk, koyunda dağıldı, ışık yok bir şey yok. Hanımı ağırlaştı orada, doğum yapacak şimdi orada. Ne yapacak, ne edecek, şimdi? Bakın bir dar aldı, dar Başına kaldırıp sağa baktı bir dağ yani Tur Dağ, Turşina tam ona geçiyormuşlar. Tur Dağına baktı orada bir ışık gördü. Onu ateş zannetti. herhalde çobanlar ateş yakmış dedi. Onların yanına gideyim, ateş al getiririm de odun toplu yakarım başını kısın dedi. Yatadan yol öğrenirim hemdan dedi. Tur-i çok güçlü, muhteremler. Hatta Tin Suresi'ne vardı. Ve Tur-i geçiyor orada. Musa Aleyhisselam dağa gitti. O tabi ateş çıkan değilmiş de nurmuş. Onu öyle görmüş. Oraya gidince ona Rabbim orada işte buyurdu. Ben senin Rabbim ya Musa diye Rabbim ona hitap ediyor kendisine her peygamberin bir ayrı özelliği olduğu gibi bunun da özelliği Allah'a kelamını vasıtasız duyardı. Allah'ın kelamı duyardı kendisi. Musa Aleyhisselam. Yalnız Allah kelamı kelamını duymak adı cemaatimiz tabi ancak Musa Aleyhisselam mahsustur. Bir de peygamberimizde Miraç'ta vakı oldu bu durum oldu. Allah-u kulak duymaz cemaat. Bunu böyle bilelim. Allah-u bir cihetten gelmez. Bir yönden gelse, bir ses, ne kadar manevi ses olsa, ben Rabbim de dese, o yine şeytanidir. Bir yönden gelse. Böyle bir yönden gelmez. Kulak duymaz bunu. Musa Aleyhisselam'ın başta gönül olmak üzere bütün bedeni duydu. Aynı anda her şeyi duydu. Bütün hücreleri onu duydu. Musa Aleyhisselam'ın. Ee, bir insan sevdiği kişinin konuşmasından zevk alır. Hoşlandırır bir insan birini seviyorsa. Ondan kişi zevk alır. Bir de maliyyok konuşmalar vardır. Mesela bir Allah, Allah dostu. Konuşsa, sohbet yapsa orada gerçekten bir bir, bir, bir haz olur. Ruhsalli bir hal olur. Hele bir peygamberin sohbeti olsa ki orada bulunan sahara vakamına çıkıyorlar. Öyle ruhsalli var bir haz oluyor. Düşünelim ki Allah'ın sohbeti yani bu. Allah'ın keramcinin şanlığı. E Musa orada her açıdan bir anda oldu. Her açıdan. Her başta oldu, oldu. Beraberinde elindeki elde asa vardı. Onu kayıp vermişti. Yani aslında cehennete çık o. asa denek yani. Sordur abi ne dur Ya Musa, kalhi asayı işte bu asamdır. Şunu şunu yaparım. Bir şey sadece yani ağaçlara vururum. Bir asa denek mi bu denekmiş? Müsanat samanlıkları çölde ağaçlara hayvanlara otursun diye lafa döken bazen vurulmuş. Ağaç ne kadar yüksek de olsa o asrı erişirmiş. Yani. yani 50 metre olsun asrı erişemiyorlar yani işte. Yine müsanat çölde koyu otururken bazen su alma gereken çöl kuyularından e, çöl kuyuları aşırı derin olur görünmez. Yani. Baktığın zamanlar korkar insan. Kalk parandık. Su çıkmaz çünkü oradan. Çok su derinden çıkar. Hazreti Musa Aleyhisselam o aslanın içine bağlarını koyu indirilmiş. Yetiştirmişler yani. Hatta bir gün Musa Aleyhisselam Hazretleri koyunu otururken bir yaylada uyuyup kalmış. Bir uyuyuna bakıyor. Birkaç tane kur boğulmuş. Kanlı. Böyle bakıyor aslanı da kanlı. Asa ah, onları boğulmuş denemler. Buradaki Rabbim Musa Aleyhisselam'a Ya Musa Eğindeki Asa'yı yere bırak. Musa Aleyhisselam Gece yarısında tur Sina'da Asa'yı bırakınca Asa birdenbire Büyük bir yılan oldu. Ejderha deneydi. Büyük ejderha yılan oldu birdenbire. Canlı. Harekete başladı. Yılan. Musa Aleyhisselam önce korktu şimdi ondan. Hatta arkada kaçtı Melab görüyor. Vella müdbiren. Arkada diyor kaçmak istedi. Koydular Rabbim. Ya Musa benim indiğim katımda Peygamberler korkmazlar. Anca benden korkarlar. Geri dön. O asayı ejye tu bakalım. Haz Musa geri döndü. Meyla'nın tut dedi ama... E, ...büyük ejderha... ...yılan hareket ediyor... ...ağzını açmış Musa Aleyhisselam'da saldıracak herhalde... ...o şekilde... hadi Musa Aleyhisselam bir önce bir çekindi... ...ne yaptı hırkasını çıkardı... ...eline sardı... ...maksedi... ...bir melek göründü... ...güldü Musa Aleyhisselam'a... ...ya Musa... ...Allah tut diyor... ...Allah'a güvenmiyorsun da... ...hırkana mı güveniyorsun dedi... Musa Aleyhisselam altın hırkasını, gibi ağzına, yine bir kuru sop oldu tabi. Şimdi, tabi, büyük müfessirler bunu inceliyorlar. Acaba Rabbim, Musa Aleyhisselam neden bu, bu gösterdi Musa Aleyhisselam'a? Eğer allah Teala, Hazreti Musa Aleyhisselam'a, orada, bu asanın, yılan dönüşünün göstermesiydi. Musa filan gittiği zamanlar onu daha edince orada bu zuhur şeydi. O zaman Musa korkardı orada. Önce kendi görecek. Ona alışacak. böyle yaptı bunlara böyle. Yani her peygamber önce kendi alıştırıldır. Peygamber oldu Hıradağında. Eylül an burada ya Musa Firavun'a git. Bismillah. İnnehu tavah. O tuyanı azgın. Bir azgın böyle ona gitti Musa Aleyhisselam Ya Rabbi karışım ağırlık peygamberlik var. Beraber gidelim buyurdu. Merhaba buraya gidin bakan beraberce. İşte Musa Aleyhisselam saraya geliştiğinde tabu o ne oldu? Doğumu. Hepsi oldu. Aç oldu hepsi böyle. Rabbim onlara böyle hava vermiş ki Sanki hamamdalar. Üşümeden <gülüyor> hepsi olmuşlar da Hüseyin Aleyhisselam Harun Aleyhisselam'ı aldı. Şirahına geldiler. Kapıya geldiler. Nebeşte de bir almıyor işleri bunları. Birkaç kapıyı dolaştı almayınca. Bir kapıyı asale vurunca Şirahına saraya başladı. Sallanmaya defren gün başladı. Şirahına bakın ne oluyor? Korktu. Yıkılacak tahtı sallanıyor. Derler iki kişi gelmişler. Bir gariban. Üstü başlı perişen bir halde. Bırak girmek istiyorlar. Gelsin bakalım. Gediler Şiravun Musa'yı tanıdı hemen. Elinde bir için onu tanıdı. Musa'yı tabi uzun konuda çok özetlemek çalışıyor burada. Ona Peygamberlik kendisine verildiğini kendisini de Allah davet söyledi. Firavun dedi ki, peki elinde bir mucizen bir şeyin var mı? Elini çıkardı. Niye elini çıkardı cemaatimiz? Bir gün Musa Aleyhisselam sayda çürükken, Firavunun kucağına gitmiş. Firavunun sayın başlığu sakalmış çekmeye başlamış sakalı varmış Firavunun kafirin. Onun sakalını çekmeye başlamış. Şimdi Firavun diyor ki, hanımı asiye, asiye. Bu şöyle bana düşman bak diyor. Benim sakalımı çekiyor. Yani bana bunun bir hırsı var. Bunun bana bir sanki ölçü var de diyor. Ben bunu öldüreceğim diyor. Bundan bana zarar gelir diyor. Diyor ki Asya Validemiz şuna ona, canım diyor buna sen üzülmedi ya. Baksana sakallana diyor. Ne bir sak nur gibi var şunu. Önlemek için kendisini. Bu sabi diyor. Bu sabi diyor bir yere altını da koysan diyor. Ateşle koysan ateşe gider bekler diyor. Onda parlak görükorları. Bu yüzden Feyyam bunu ciddi alıyor, peki asiye diyor. Bir tepsiye emrediyor. ateş getirin kıpkırmızı kor şeklinde. Bir de altına koy bakalım diyor. Eğer bu şey diyor altına giderse öldüreceğim onu diyor. Hastaya korkuyan bir şey diye mi tabii şimdi? Hemen davemi hazır. Bir tepsiye kıpkırmızı kor getiriliyor. Öne konuyor. Yanı başlarında öbür tarafında altın konuyor. Hazım Musa da emekliyorlar kendisi. Ortaya bırakılıyor. Hazır Musa'nın ateşe gidiyor. Ateşe gidiyor. Ateşe gidince elini attı tepsiye. Oradan bir kor aldı. Kor alınca eli yandı. O çocuk. Eli yandı. O defa ağzına götürdü koru. Ama tam takdiri bununla başlamaya. Bu da dili de yandı. Hemen aslan ko ko ko şey koştu. Tabi bunu aldı. Firavun bütün hekimleri çağırdı. O gün de tabiplerini çağırdı. Eli yanı yanı eli kaldı. Yanı kaldı eli. Hedem almadı. Dedi ki Tur dağında bu mucizeyi gösterdi Musa Aleyhisselam'a. Elini çıkardı herhalde. Musa Aleyhisselam elini cebine koymuş, Yanına koymuştu. Çıkardı. Bak Firavun. Senin iyi edemediğin el. Bak. Rabbim bana bu halat böyle. Nur gibi de el, eli parlıyormuş. Parlıyormuş. Hafif dili pertek kalıyormuş böyle o şeyin dolayı. Bu Allah'ın takdiri öyleymiş öyle. Şimdi dedi ki, Firavun tabi yine muciz Asayı yere koydu. Sopa. Bakışta ince bir sopa. Hemen büyük yılan oldu. an tahtan yürüme başladı. Firavun yıkılacak etraf kaçma başladılar. İşte o anda Asiye As Firavun'un yanında oturuyordu. O Musa bu mucizeyi görünce orada iman etti Musa sen iman etti. İmanı gizledi. Yandı kendisine. Firavun bağırdı. Musa tut! Tut Musa tut! Bu zaman tabii tuttu yine Asiye oldu. Şimdi dedi ki Firavun orada Asiye oraya gidiyor şimdi. Kona inşallah. <gülüyor> Ayet okuyorum Kasas 38'de. Ve Vekale firavnü. Şu an dedi ki... Ya eyyühel mele'üh. Yanında bulunan devlet ricaline. Üst tabakaya. Ma alem teleküm ilahim gayriye. Benden başka... Ben bilmiyorum. Yani firavun... Devletin reisi iken... Diktaya dönüşüyor. Tam dikta oluyor... Buna yetinmiyor. Ben sizin Rabbinizim diyor. Yani ben sizin yaradan, sizin Rabbinizim benim diyor. Bu duruma getiriyor. İnsanları kendine secci ettiriyor kendisine. Ülkenin bazı yerine de heykeline diktiriyor. Uzahtakiler de gidip heykeline ediyorlar ve Saygı duruşu he heykellerine. Yakınları da ona secci ediyor kendisine. Böyle diyor. Sizin de benden ama yoktur diyor. Yine Meryem Naziat Nazihat ayet 24'te, en ene rabbukumul e'lâh. Ben sizin en büyük Rabbinizim diyor aşamda. Ya yani artık uluhiyet, ilahlık, rubiyet davasına kalkış yaptı. O duruma gelmiş. O gün için o dönemde Mısır Devleti, dünyanın en gelişmiş ülkesi o zamanlar yani en meden ülke Mısır'da. Bolduk, zenginlik, sanatta her bakımdan en üstün bunlardı. Bu tabi Mısır'ın da tek adamıydı, diktardı. Demek ki diktayla yetinemiyor da, artık bir de uluhiyete kalkışıyor. Dediğim yaparım devletten, bu şekilde diyor. hu ve cümüdühü. Mevlâ'ın buyuruyor 39. ayet-i kasas'ta. Vestek O firavun artık kibirlendi, büyük kendi kendin kendine azamet dendi. Yanı kalkıştı. Ve jünuduhu ve askerleri ordusu da fil erdi garil hak. haksız olarak, tabi hak veriyor bunda. Artık yeryüzü bizim dediler. Yani karşısında başka güç yok dediler. O gün dünyanın tek gücü biziz dediler ki onlar ordusu da gayet acımasız, zalim, öldüren, katil, her şey yapan ordusu da böyle. bir terör ordusuymuş ordusu da rahmişler büyüyor. Vezanl ile lahyurceur bak. Vezanl enlehüm onlar o zaman zannettiler ki o durumdayken, bunun gibi ortamda. Şu tek adam. Dikta. Her işi yetki elinde. Asaslığı kestik kestik. İnsan kendilerine tapındırıyor. Birini yaptırıyor. Orası tam bir zalim bir ordu. Onun emrinde. Ve zannü enlehüm. Onlar zannettiler ki İleyin la la yurceûn Onlar zannettiler ki Bize dönmeyecekler. Ölmeyecekler. Öyle kalacaklar zannettiler. Halbuki cemaatimiz her kerime, yani onların için değildir, bütün her dönemi her insanda kapsa kerime kaplar. Gerçekten herkese buhar olabiliyor. Yani kişi güçlüyken, kuvvetlüyken, yetkilüyken, şuyken, buyuyken, o kişi öyle zannediyor ki hep öyle kalacak. Haşallah dönmeyecek, o kefeni giymeyecek, öyle zannediyorlar. Aradan epey bir zaman geç. Yıllar geçler aradan davet abi devam ediyor. Musa Aleyhisselam. Beyni Sahililer ona kendi tabi kendisine. Şimdi inşallah Şeyh Kore'ye inşallah. Rabbim emir verdi Musa Aleyhisselam'a Ya Musa sana iman edenleri Beyni Sahil İsrailoğullarını al. Gece gidice Musa'dan çıkın. Deniz sahneye gidiniz. Mevlam buyurdu Musa Aleyhisselam'a. Bunun üzerine Mustafa Emir verdi onlara gizden gizliye. Evden eve, evden eve böyle geç, gizli gizli bir haber verle birbirlerine. Geri toplanıp gidecekler. Fakat dedi, gidemiyorlar ama. Bir engel çıkıyor, bir şey oluyor, askerler görüyorlar bir türlü de gidemiyorlar. Del acaba niye gidemeyiz bunlar dediler. Sonra çok yaşlı biri varmış orada. Çok yaşamış, uzun yaşamış. Dedi ki: "Ben hatırladığıma göre dedi. Yusuf Aleyhisselam şöyle vasiyet etmişti dedi Yusuf Aleyhisselam. Benim e, tabutumu yani cenazemi burada bırakmayın. Buradan çıkarken benim isavolları beni götürün demiş ediyor. Onu aldım diyor. Öyle olmuş Yusuf Aleyhisselam da vefat ifade nize minnerini Onu aldılar. Bunun üzerine oran çıktılar. Şuraun tabi haber aldı bunu sabah karşı. Fedhom müşrikin, ishak olurken yani güneş doğarken, Şiroğun aski odusu beraber, akan düştü, bunlara yetişmek üzere. Fela maa teraan cemani, iki ordu iki grup birbirini uzaktan gördüler şimdi. Uzun yıllar çok insan öldürdü Müslümanlardan. Artık orada dayanmaz hale geldi. Nasıl Mekke'ye müşkürü yaptıkları gibi. Ve emir verdi. Buradan çıkın. Hicret. Her ümmete olan bir gerçek. Hicret. Musa Hazretleri aldı imaden müminleri. Kızıl Deniz'e oraya gidiyorlar. Başka bir okulun içecekleri. Orada Oraya gidiyorlar. İşte artık Kızıl Deniz'in sahili akışı kırı zaman Uzaktan baktılar. Artık güneş ışıkarıda çıkmaya başlamış. Uzaktan firavın geliyor. Firavın geliyor. Çok güçlü, büyük ordusu. zırhlı, kılıçlı, oklu, kalkanlı şunlar, bunlar. Tepeden tırnağı silahlı. O gün işte muazzam savaşçı bir ordu geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kale sahibi Musa <gülüyor> dedi ki, Musa aleyhisselamın eshabı iman edenler İnnallemudrekûn <gülüyor> Yağmursa yetişiyor bunlar. Bize ne yapacağız? Önümüze deniz. Denize yürüsek boğulacağız. Burada dursak biz buna kılıçtan geçiriyor. Hepimiz kıştan geçirirler. İki işaretten kaldık. Ne yapalım yağmursa? Titriyorlar şimdi. Kale. Bakın peygamber imana noktaya. Kelle. Hayır öyle değil. dedi. Ne denizde boğulursunuz ne kıştan geçirersiniz. İnne مَعْيَ رَبِّي سَيْيَد۪ينَ İnne مَعْيَ رَبِّي Rabbim benimle beraber. O bize bir yol gösteriş yapıyordu. Bu bir makam adı cemaatimiz. Tabi peygamber hep yüksek makamda peygamberler. Hele ulazım peygamberler her zaman yüksek makamda. Bir de peygamber de olsa onların da öyle bir makamı var ki Allah elbâbı oluyor yanlış oluyor. Buna öyle bir yakın durumuna geliyor. Bu normalde her insanda olabilir. Tabi onlar gibi değil. Onlar olanın belki katılıyonunda biri olabilir. Ama olabilir muhtemelen. Her insan kişi öyle bir zaman gelir ki kul bilir ki Allah'ını görüyor, bir Allah'ını beraber. O hale kul gelir bağlı. tabi. İşte o anda Hazrı Musa Neslihan öyle bir makamda kendisi. Allah'a ne Başka hiçbir şey bilmiyor başka. Alem boş sıfır kalıyor yanında. Allah adama kudreti. kudreti. O halde ne diyor? Kale kelle haye korkmayın korkmayın. İnne me'ye Rabbi seyedin. Ve Rab'le ne bir, bir yol gösterir. Hev hayna ila Musa ben burayı ki o anda had Musa'ya vahtingvelan veriyor. Vahtim, elbette bir asay kel bahır. Elik asayla denize vur bakalım velan biliyor Demek ki kulun da biraz bir kıpırdamasını Allah istiyor. Yani temeli yok bili bakalım. Musa aleyhisselam elik asayla kızıl deniz. Biliyorsunuz Arapya Mısırla Afrika arasında kuzuk bir deniz. Hint okyanusunun bir kolu kendisi. Bu denizin özelliği dünyanın en tuzlu denizin huzurundur. O kadar tuzlu bir deniz. Hava çok sekolduğu için orada tabi devamlı buharlaşma oluyor. Buharlaşma oluyor. Tuz buharlaşmıyor. Su buharlaşmaya gidiyor. Bir de kızıl denizli besliği ırmaklar olmadığı için onun tatlısı da gelmiyor. Okyanusunun bir kolu kendisi. Bu Kızdanez'in özelliği aşırı çok tuzlu olması. Çok tuzlu bir su. Hatta bir gün ben Cidde'de, hemen Cidde'nin sahilinde orada çok yolum terlemiştim. Kızdanez'de kışsındayım. Dedim gideyim de başım yüzümü yıkayayım biraz. Yani terim çok terlemiştim de gitsin derken. Ayağımı sıvadım. Kızdanez'in içine sahilen girdim. elinde su aldım yüzüme. Terdeki tuz oranından o çok ama çok daha tızıymış. Öyle tuzlusun bari. Bir de buna kızıl deniz. Araplar buna bahri ahmer derler Araplar. Araplar bahri ahmer yani kırmızı deniz derler. Bu deniz geceleri kırmızınsı görünüyor. Öyle görünüyor. Siyah kara görünmüyor da tuz oranından kırmızı görünüyor bu deniz. Mevlam biliyor ki ya Musa... Elindeki asa ile denize vur. Özlem aldı. Bir vurdu. Vurdu yerden karşıdan karşı sale kadar yol açıldı. Yol açıldı. 12 gruptu İsa'lı oğulları, Yani aileydi. 12 yerinden vurdu. 12 yol oldu. Altı tabi şamura pişsel ama yaşaltı böyle. Hemen bir kuvvetli bir sıcak rüzgar geldi. Güneş tepeden, tepeden güneş geliyor oraya. Güneş vurunca kuruttu. Musa Aleyhisselam başlamak üzere. Hepsi girdiler. Fen felakam öyle an Yani asayla vurur olmaz hemen yarıldı. Fekâne küllü <gülüyor> ket kettaudil azîm. Her bölümü yolu büyü dağ gibi oldu. Deniz tabi deniz. Yani Sakarya gibi, bir ırmak gibi değil. Ortalama derinliği 480 metreymiş. 2 metreye geçen yedir almış, derinliğe varmış. Bundan tabi geçtiği yere bilmiyoruz. En aşağı derinlikle 400 metre derinliği bakınız. 400 metre derinliği en aşağısı bu. Daha fazla olabilir. Etrafı büyük bir dağ gibi. Düşünün 400 metre... Sanki bir duvar örülmüş. Örülmüş su bu şekilde. Bir yol. Cadde değil ama. Cadde değil. İnsan at, deve geçecek kadar. hayvanlara da var çünkü kenarın. Böyle hayvanlar geçecek kadar bir yol. Bir yol. İki tarafı da ama. Sanki duvar örülmüş. En aşağı 400 metre yüksekliğinde. Vela ke Ketavdi azim. Büyük dağ gibi. Neden büyüklükmüş? Musa Aleyhisselam kavm haber, suya girdiler. Tabi gidiyorlar buna az cemaatimiz. Şimdi gelen kiramın suya girmesine. Onu hemen burada okuyayım, okuyayım inşallah. Yunus Sürü ayet 90'da. Mevla bürüğü vecavezde bi beni İsrailer bahre İsrail oğulları Mevla bürüyor. Denizan karşıya geçirdik. Musa Aleyhisselam ve ashabı Mısır'a karşıya geçtiği anda bunlar Şiron sehaber suyun başına geliyorlar. Hemen gelemediler oraya. Niye hemen gelemediler? Şiron ulustura beraber bu daha denize girmeden buna yaklaşınca Allah'a bir sis verdi. Koyu bir sis bir adam oraya verdi. Sisten dolayı yolu göremediler bunlar şimdi. Deler ki bekleyelim siz kalsın da sonra gideriz dediler. Yani Mevla diledi mi her şeyin emrine Mevla'nın. Musa Asya'nın tam karşıyı artık son böyle bitirirlerken sis kalktı. Baktı deniz yakınları hemen denize doğru geldiler. Nerede, nerede bunlar bir baksalar Deniz ona bir de Şiravun en önde, atı üzerinde, çok iri bir atı varmış kendisinin. Şöyle bir baktı, tabii korktu suya girmeye. Evet, en büyük Rabbiniz benim diyor ama e, suya sizi geçmiyor. Sisi kaldıramıyor bakmıyor. Saçmalık. Ruhu biyet, bütün alemi yaratan, yöneten, yönlendiren, hükmeden, güç, kudret, azamet. Atı tahtına kolay tabi. Şura suya girmeye korktu öyle görünce. Ama Rabbi onu girmesini diledi. Takdir etmiş Rabbin onu girecek. Nasıl girecek? Şura bindiği at kısrak dişi atmış. Yok erkek aygırmış aygırmış. Şura ona bindiği at erkek aygır derlemiş ona atmış büyük bir. O anda Cebra Selam geliyor. Sanki bir dişi kısra, dişi Athena, yani. biner gibi şu an önüne geçiyor. Şuranın erkek atı dişi kızra görünce onun peşine takılıyor. Şu onu engelime uğraşıyor, gücü yetmiyor ama gücü yetmiyor. Şu ne kadar çekse de gücü yetmiyor. Şu atı kızar peşinden suya giriyor. Şu an suya girince. Askerleri de ona korkuyor morukuyor ama e, haşlanacakları ya o kurtarı bizi diye akıllarınca 14. 15ten giriyor bunlarda. Karşı taraf çıktılar şeye bakıyorlar şimdi. Sahne bakıyorlar. Ya Musa şuram da geliyor. Asker geliyor. Gidişin o buraya. Allah bizi beraberdir. Sağ bakalım. Hatta İzâ edrekehülü gareku Artık Firavun da Son askerde girtten sonra denize tam girtten sonra denize sonra Su başladı yavaş yavaş Birleşme başladı yavaş yavaş Böyle. Düşünün ki en aşağı 400-500 metre Yüksekliğinde şu altı döne Firavun Su başladı yavaş yavaş yavaş Darılmaya başladı Firavun içinde korktu alttan aşağı düştü Aşağı düştü Şöyle eğildi hatta sanki secde şeklinde yani secdeye varmadı da eğilerek tam başı yere koyamadı. Şöyle bakınıyor. Bakınıyor, bakınıyor, böyle bakınıyor. Su yavaş yavaş yavaş ya su kapanıyor. Kale. Neydi başında orada? Amentü dedi şimdi orada. Ben de iman ettim dedi. Ennehü şuna ki La ita illellezi amed bi'i benu İsrail'e. ''Beni Salih'in iman ettiğinin ilahhtan başka bir yokmuş. Ben de onu iman ettim.'' dedi şimdi. Ve ne? ''Miden Müslümin, ben de Müslüman oldum, ben de Müslümanlardanım.'' dedi. Işte orada. O adam artık bıraktığı ilahlı bıraktı o arada. Bu anne söyledi, ''Ben de Ben-i iman ettiği ilaha inandığı iman ettim.'' ''Olmam bak, ilah yokmuş.'' Ve evvel Müslüman adam dedi. Bu arada şimdi bu arada. İmanı burada kabul edilmedi. Şimdi. Ona şöyle denildi. Kim dedi? Ya Cebale aleyhisselam. iki huayet var. Ya da doğanın Rabbim'den bir ses geldi. Alane şimdi mi? Şu anda iman diyorsun. Boğulmak üzeresin artık. Her şey bitti. Her şey bitti. Hadi işte bayağı be az bir kaldı boğmak üzeresin. Şu andan şimdi iman beri şimdi imha ediyorsun. Ve kat osaytı kable. Bunda haberim halindeydin. Azgındın, zalimdin, fasıktın. Baskıcıydın var, inkarcıydın. Şerh ediyordun. Şimdi imha ediyorsun. Ve Bir de bunlar beraber bir de din. Yerde yani fesada veren, kan döken, kan içen öyle bir zalimdin. Fel yeme berdan buyurdu. işte bugün dünycik ya bir <gülüyor> bedeni ki seni bedenine dış atacağım seni tepe atacağım seni bedenini ama ruhsuz öleceksin burada öleceksin senin ruhsuz bedenini cesedini dışarı atacağım hem bir tepe dünycının tepe anlatsın tepe atacağım iteküne limen halpeki ayeten arkadan gelenlere imt olması için. Şimdi azı cemaatimiz bu ayeti kerime nedir bakın değil mi? Konuk eden bir mucizesi. Yani Kur'an Allah kelamıdır. Bir yabancı Hristiyan yahudu şu bu. Ya da Türk olduğu inançsız bir kimse yani Allah yaşında şu ayeti kerimini okusa da, bunu görse de Kur'an Allah kelamı amasa. Nasıl anlayacak az cemaatimiz? Su tabi kapandı. Yeni sene kavmi karşıdan bakıyorlar. hepsiye hep boğdular. boğuldular. Dediler ki ya Musa Firavun cin gibi bir adam. O gene yolunu bulur çıkar dediler. Ölmezdir, yok Kurtulur gene dediler. Hala korkuyor onda. Rabbim gösterdi. Firavun yavaş yavaş Dışarı çıktı. Onu sahile götürdü, orada kayboldu. Bakın adı cemaatimiz... aradan 3 bin yıl sonra geçen asrda İngiliz araştırmacılar. Bu tabi tarihi bir olay bu, Musar sen Musa çıkışı, kızdenizi geçişi bu tarihi bir olay, bu tarihin bütün herkes bunu kabul ediyorlar. İngiliz bir araştırmacı heyeti Mısır'a geliyorlar ve şey acaba Kıbrıs'ın hangi salen geçmişti? Böyle araştırarak orası araştırırken bakıyorlar bir kum tepesinde, taş kaya değil bir kum yığın tepe içerisinde bir ceset bakıyorlar, bakıyorlar. sanki secdeye varmış resmini gördüm ben de ama alnı yere dokunmuyor. Şu hafif iki elin bıçakla yapılmış, arkası anestezi halinde bedenin şu şu bu şekilde, şuşlak ama derisi dahi de sürmemiş. Tüyleri dökün bak, dökün bu Aradan 3 bin yıl geçiyor, hem de bir çölde kum tepesinde. Bak çölde diyorum, neden? Çünkü azı cemaatimiz mesela bir et bile değil mi? Bir et bile. ...sıcakta hemen bozulur... ...çabuk bozulur... ...ama bir et buzluğa konursa... ...hep bir dayanabiliyor... Kardeşim. İnsanların bedeni de... ...insan bedeni de... ...eğer mezar derin olsa... ...sirin bir yer soğuk yer olsa... ...beden çabuk o kadar çürümüyor... İnsanın gömülen bedenin ne kadar sıcak yerdeyse... ...o kadar çabuk bozuluyor... Bakınız. ...bu şiravun cesedi... ...aradan üç bin yıl geçti... ...tarihin bu kesin bu tarihden... 3000 bin yıl sonra İngiliz araştırmacılar bunu Kızdeniz sahilinde tam o geçen ar ar ar araştırıyor buluyorlar. Aynı secde halinde sanki eğilmiş. Bu şekilde şöyle bir başa bakıyor. Yani az cemaatini şöyle gördün, baktım baktım resmine de emin ol. Yani sıradan bir insan dediğim. Öyle diri kalkmış Mısır'ın başına geçmiş de dikte olmuş da, haşlar Rabbinizin demişler. Sonra alıyor bunu İngiliz araştırmacı Aziz alıyor. tabii Londra'ya götürüyorlar. Şu anda Londra bir müzede sevgileniyor kendisine. Canberka içerisinde. Orada sevgilen kendisi, sevgileniyor orada. Şimdi konumuz şuydu, burada Firavun iman ettim dedi. Ahmet'ü dedi. Ama Meylan buyurdu, al-aleşim iman diyorsun. Kabul İmanı da kabul edilmedi. İmanı kabul edilmedi. Birkaç tane bunun nedeni var şimdi. Biri şu, hâleti ye isteniyor. Ümmitsizlik hali. Hayatta bir kesildi. Aradaki öleceğini anladı. Ölümün belirtileri ortaya çıktı. Kişinin öleceğini bildi. Daha önce kişi etmemişse veyahut da kişi iman ettiğinde daha önceden Günahkar tebey etmemişse, o anda kul iman değilse, tevbi şu anda kabul edilmiyor bak muhtemelenler. Buna haleti ye istiyor. Ümitsizlik hale deniyor. Son anda ölüm tam artık açlık kaybeden çıktı. Kişi tam bildi. O anda kişinin tevbisiyle kabul edilmiyor. imana kabul edilmiyor. Bu bir. İkincisi, Şiravun bunu söylerken ihlaslı değil dedi buyururlar müfessillerler. Yani sırf oradan kurtulmak için, tekrar sana dönmek için ben ona Rabb'e iman ettim. Haşa, sanki Allah burada kandıracak, kandıracak. Yani burada bir işi kurnazlığa götürüyor, aklınca götürüyor. Burada, işte iman ettim değil de, haşa Allah'ı kandırayım da, çıkayım da ben yapacağım, yaparım. Niyeti buymuş kendisinin. İki, düşünürsü. Birkaç tane var da, üçünü söyleyeyim inşallah. Burada Firavun adı cemaatimiz, iman tam kesi iman değildi, taklitti bakınız. Ne de burada Beni salih inandığı ilah inandım ben de. dedi bakınız. İman da şart nedir? Kesinlik diye Bunun için ne gerekiyor? Kirme şart gerekiyor? Yani bir Hristiyan bine gelirken Allah deseydi yeterli olmuyor. Kelime-i gerekiyor. Yani eşhedü en la illa Allah. Yani orada örsülü gerekiyor. Nedir bu eşhedü burada muhteremden? Eşhedü yani şahadet. İnanıyorum, biliyorum. Kesinlikle inanıyorum anlamına geliyor. Burada Firavun böyle demedi. Bu ne deniyor buna? İmanı taklidi deniyor buna. İman taklidi deniyor. Yani ben sadece inandığı ilaha ben de ona inandım. Allah bir de tahminamadı bu arada. Yanmadı. Bu iş imana kabul edilmedi. Kendisi tabi kabirlere gitti. Burada öyle bir yürüyor. Arkasından gelenlere bir ilahi ayet olacak bu. Olacak bu olacak ulaşacak bu. İşte bu hangi kitapta var yeryüzünde yüzüne ya. İncil'de mi var bu konu? Tevrat'ta mı bu konu değil ya ben. Yani Hristiyan dünyası bunu görmüyor mu zavallı efendim? Ya gözlerine perde gelmiyor mu zavallı cemaatimiz? Yani tek şu aydikere me, kullar Allah Kerim'inden yeter ki artaraf cemaatimiz, lillah Fatiha.